İzaler Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın Edeş başına. Günaydın Özdeş. Evet bugün bugün e, gerekli e, lüzum üzerine görülen lüzum üzerine e, evden yayın yapıyoruz. evden ben yapıyorum yani. Ee, yalnız değilse hocam ee, evden evden çalışan o kadar çok insan var ki şu ara. Evet. Ee, yani, yalnız değil. E Zaten -izad, e genel şeyini düzenli e, altüst etmek sizin ne kadar şey yapabilir arkadaşlar büyük bir komüniter göstererek göstererek her şey evet. ben oturduğum yerden e, e, hiçbir şey değişmemiş haliyle devam ede, edebiliyorum yani ama gerçekten burada e, çalışan arkadaşlarımızın da çok önemli bir rolü olduğunu bir kez de teşekkür ederek onlara senin huzurunda da evet. belirtmek evet. istedim. E, Allah ne diyeyim e, Allah hepimize yardımcısı olsun zor günler e, hiç, bu, bu hafta bu hafta hep karikatür e, dünyası da e, bu konuyu işledi başka bir konu işlenmedi diyebilirim bu da tabi insanı ister istemez düşündürüyor biraz önce Ali Bilge ile programınızı da dinledim e, yani gerçekten bazı e, çok önemli konular. E, ikinci planda kalıyor hatta tamamen e, gündemden kalkıyor falan ki e, düşündürücü çok düşündürücü e, siyaset bir tarafa ne bileyim ekonomi bir tarafa e, tek e, konuştuğumuz yazdığımız çizdiğimiz koronavirüs oluyor bu da geçecek evet. bu da geçecek e, evet. koronavirüsten en çok etkilenenlerin etkilenenlerden biri de ee, karikatür dünyamızda maalesef yılların ustası e, 50 kuşağı karikatürcilerinin belki de son temsilcisi e, Yapıtları Almanya'da Amerika'da çokça şey, yayınlanmış e, bir abimiz Yurdagün Göker e, Kendisi 14 Mart'ta yani Cumartesi günü 85. doğum gününü kutladı Bu vesileyle de biz bir sergi planlamıştık ona ee, bu akşam yani bu, bugün saat 18'de serginin açılışı yapılacaktı. Bu vesileyle onu da duyurayım. Ee, maalesef e, koronavirüs endişesi yüzünden diyoruz ee, evet. açılışı iptal ettik. İptal etmek zorunda kaldık. Sergimiz evet. ise yarından itibaren açık ama ne kadar süreyle açık kalacak? Yabancıları almıyoruz, kalabalık grupları almıyoruz ama ne kadar sürecek onu da bilemiyorum. Böyle. Şimdi ben evet. bu vesile, bu sergi e, dolayısıyla e, Yurtagın Göker'in e, konumuzla ilintili bir karikatürüyle başlamak istiyorum. Eski bir karikatür ama e, yine de e, Göker'in pek çok etitoryal karikatüründe olduğu gibi zamansız bir karikatür. Yani konusu itibariyle güncel kalmayı başaran bir karikatür bu. Evet, ee, zaman bir şey yani. Evet, evet. Şimdi karikatürde ameliyat masasında uzanmış bekleyen bir hastayı görüyoruz. E, hasta endişe ve hatta korkuyla e, hemen yarı başındaki masada e, masada bilet güreşi yapan iki kişiyi izliyor. Evet. Bilet güreşine tutuşanlar ise bir doktor ve e, karşısında da ölüm meyleği mele Azrail. Evet. Behşet çok etkileyici bir karikatür gerçekten. Evet. evet, evet. Yani e, doktor da bir eliyle e, Azrail'le e, güreşiyor. E, bükmeye çalışıyor bineğini. Diğer eliyle de hastasına dur işareti yatıyor. Dur bekle bakalım ne olacak. <gülüyor> Sen bekle evet, evet. diyor Evet. Bakın ölme yani. Evet. Şimdi tabii e, bir 14 Mart günü doğmuş e, Yurtagün Gökhan. Bu aynı zamanda e, Dünya şey, Türk bayramıydı ee, eversi gün bu karikatürleri de bütün doktorlara bir selam göndermiş oldu ki e, ben de buradan e, hem doktorlarımıza hem de e, yurda gönüllüleri e, nice sağlıklı yaşlar ve kolay gelsin demekten. De atıyoruz, evet. Evet. Buyur. Evet. Korona virüsü e, bayram falan tanımıyor tabii sınır da tanımıyor e, herkes bir takım önlemlerle kendini korumaya çalışırken karikatürcüler de fırçalarına salam, sarıldılar. Onlar da önlemleri fırçalarına doladılar hafta içinde, hafta boyunca. Ben İtalya'dan önce iki tane karikatür seçtim. Romalı bir karikatürcü Marco De Angelis bir İtalyan kadınını sembolize etmiş. Daha doğrusu karikatürize etmiş. Tepeden tırnağa sarı bir tulumun içinde görüyoruz bu kadıncağızı ee, başlığı ve ayaklarındaki botlarla birlikte tam teçhisatlı bir uzay kıyafeti içerisinde kadın ee, iki elinde de e, tıkalısa doldurulmuş market torbaları e, taşıyor evet. her şey var içinde yani şarabı da var ekmeği de var ee, kutular falan görülüyor ee, üzerine de e, Beyaz bir kıyafet geçirmiş. Yani tulumun üstüne bir tane de beyaz kıyafet geçirmiş. Ee, yani gündelik kıyafeti herhalde. Önemli ayrıntı şu. Kıyafetin üzerinde omuzundan beline doğru şöyle çapraz bir kuşak var. Kuşakta da kuşak İtalyan bayrağının renklerinde. Yani kırmızı, evet. beyaz, yeşil e, bir kuşak. Evet. E, bu da bu kadının sıradan bir ev kadını değil de Roma'nın ilk kadın belediye başkanı Virginia Raggi olduğunu, e, olduğunu ipucunu veriyor bize. Hmm. E, evet, Roma'nın belediye başkanını çizmiş Marco di Angelis. Evet. Ee, Hiçbir şey görünmüyor zaten maskeyle dolayı. Ee, evet, bir ufak detay da benim dikkatimi çekiyor. Evet. Başında bir taç var. Evet. Ee, ve taçta korona tabi İtalyan'da e, aynı tabii, zamanda. Tabii, tabii. Ee, yani koronadan bir taç. Koronadan bir taç. filan bir taç da var. Dehşet verici bir durum. Evet. evet, evet. Hemen ondan sonra e, Marilena Nardi diye bir e, İtalyan e, karikatürcü kadın dostumuza e, kulak vermek istiyorum. E, Bizim de çok sevdiğimiz e, bir e, kadın karikatürist, e, ilüstratör aynı zamanda. E, Marilena hatırını soran dostlarına ve okurlarına sağlığının iyi olduğunu söyleyip teşekkür ettikten sonra kendi durumuyla şöyle e, küçük bir açıklama e, getirmiş. Onu ben nakletmek istiyorum, aktarmak istiyorum e, tercüme edip. Şöyle diyor Nardi, evde kalmayı tatil yapmak şeklinde düşünenlere şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Evde kalmak lazım. Israrcıyım. Dört duvar arasında kalarak hastanelerde binbir türlü mücadele veren tıp görevlerine saygı göstermiş oluyoruz bu şekilde. Bu acil durumun hızla geçmesi için yardımcı oluyoruz. Aslında gezmeye bile gitmemeliyiz. Başlangıçta özgürce dışarı çıkamama, seyahat edememe, fiziksel olarak insanlarla temas kuramama Uzun süre önce planladığım projelerden vazgeçme duygusu benim için korkunçtu. Dayanılmaz bir duyguydu. Fakat şimdi akan zamanla birlikte olumlu yönlerini görmeye başladım. Ve farklı akan zamanın tadını çıkarmaya başladım. İmkanlar el verdiğince evden çalışıyorum. Son olarak diyor dış İtalya dışında yaşayan dostlara çok dikkatli olmalarını söylemek istiyorum. Başta en başında ben de çok şiteciydim. Başında anladım. Dikkatli olun. Sağlığınız için verilen tavsiyeleri dinleyin. Evde kalın, iyi olun. Böyle bitiyor mesajı. Buna bir de e, çizim eklemiş. E, çizimde ben e, çok fazla bir şey çıkartamadım ama yani soğukluk gördüm, yalnızlık duygusunu yaratan yürek şeklinde bir taş kütlesinin tepesinde oturan çıplak bir başına bir kadın görülüyor. E, altına da İtalyanca beni merak etmeyin, iyiyim diye yazmış evet. üzüm verici ama önemli evet Sizin mi değil evet. ama evet çizim çok güzel gerçekten ee, bu evde, evden çalışma konusu ki şu anda biz de onu yapıyoruz galiba ee, evet. yani eğitime de evden devam edecekmiş ee, öğrenciler gelecek haftadan itibaren falan iyiceğine gündeme oturdu Karikatür dünyasında da çeşitli iş kollarında evden çalışmanın nasıl gerçekleşebileceği sorgulandı. Örneğin bir pilot evden nasıl çalışacak? Uzaktan kumandayla mı? Gerçi <gülüyor> uçaklar da uçmuyor pek. Uçuyor mu? Ha özel uçaklar uçuyor jetler. Özel uçaklar uçuyor. Onların hatta aylar önceden bütün şeyi doğmuş. Haftalar önceden. Evet. Fiyatları da yükselmiş. Özel evet. adalara, malikanelere gidiyorlar. Bu arada internet çalışıyor, hani evden çalışabiliyor olmanız için internetin, elektriğin, doğal gazın, suyun çalışıyor olması gerekiyor. Telefon bağlantı evet. yapabilmemiz için telefonların çalışıyor olması gerekiyor, marketlerin çalışması gerekiyor vesaire. Evet. Ve buralarda on binlerce, yüz binlerce işçi çalışıyor aynı zamanda. Yani onlar evden çalışamayacak. Evet. evet. evet. Peki biz New Yorker dergisinin çizerlerinden bu Jason Adam Katsenstein ki aslında böyle bir isim olunca mecburen karikatürlerini çok kısa Jack olarak imzalıyor. alıyor J J A diye imzalıyor. Evet. O karikatürcülerin çok sevdiği bir tiplemeyi yani bir kişiliği daha doğrusu Sisyfosu çizdi. Malum Sisyfos Yunan mitolojisinde Zeus tarafından sonsuza kadar böyle büyük bir kayayı bir tepe'nin en yüksek noktasına dek yuvarlamaya. Mahkum edilmiş bir e, kral, e, kaya her defasında aşağı yuvarlanıyor. Sisi, sol, sisi posta sonsuza dek onu her defasında yukarıda, yukarı zirveye e, çıkartıyor. Neden, ee, neden cezalandırılıyor Sisi posta? Baş kaldırdığı için. Baş kaldırdığı için tabi, tabi. Yani ibretlik bir yani. ibretlik bir durum. Evet kral evet. Sisi posta. E, bir, bir kere baş kaldırıyor yetmiyor bir daha e, yani ikinci cezası bu oluyor ve halen de sürüyor bu ceza. Evet af yok. Af. Evet. Fakat şu anda şu anda sesi posta çaresiz. Bu karikatüre göre artık evden çalışmak zorunda ve ne yapacağını da bilemiyor. Berna <gülüyor> oturmuş yanı başına da koca kalesini almış. <gülüyor> Çaresizlik içinde diz üstü bilgisayarına bakarak. Ya ben bu, bu işe nasıl devam edeceğim falan diye. Bir kayaya bakıyor, bir bildik bakıyor. Nasıl çıkaracağım bunu daha diye değil mi? Sizin evet, evet. evet. <gülüyor> Evden çıkabilirsin. Evden evet. çıksak. <gülüyor> ee, biraz biraz bizim durumumuzu mecazi olarak yansıtıyor. Bir diğer konu tabii, dürüsten korunmanın en önemli şartı yüzümüzü ellememek bilim odanları da evet. bu konuda hem fikirler, istatistiklere göre baktım insanlar refleks olarak saatte ortalama 15 ile 25 kez arası yüzlerini elliyorlarmış. Virüs de bu yoldan kolaylıkla etkili olabiliyor, bulaşabiliyor. Peki buna karşı ne yapmak gerekiyor? Eldiven kullanmak çözüm değil çünkü eldiven de sağa sola değiyor falan filan ve onunla. Ee, yine çenemizi kaşımızı gözümüzü ellemeden e, duramıyoruz yani eldiven çözüm evet. değil çözümü yine bir karikatürcü buluyor dikkat edin lütfen yani e, David Fitzsimons Pitsi, adındaki Amerikalı bir karikatürist e, karikatürde e, bir adamı karısı ve ile birlikte açık havada gezintiye çıkmış, çıkmışken görüyoruz yürüyorlar böyle kadın doğal olarak maske takmış herkes gibi e, bence muhtemelen adam da takmıştır maskeyi. E, evet. Muhtemelen diyorum. Çünkü adamın yüzü görünmüyor. Evet. Şimdi neden görünmüyor? Adamın e, boynundan yukarı doğru koni şeklinde çıkan bir aksesuar var. Bir aparat bu. E, aynı aksesuarı köpeğine de takmış. E, bilirsiniz bu bir kedi köpeklerin e, yakalıklarıdır. E, Elizabeth yakalığı da deniyormuş buna. Eee Ameliyat sonrasında hayvanın ameliyatlı bölgeyi dişlemesini, kaşımasını evet. veya yalamasını önlemek için takılır. İşte evet. artık sıra bize geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, yalan olmak <gülüyor> için yüzümüze sürerek. Için... Hem de hem de e, bu e, evcil hayvanlarla da bir bir tür dayanışma içine girmek yani empati. Evet. <gülüyor> o o aparat takıldığında ne hissediyorlar acaba? Evet. Evet. E, tık sık el yıkamak, e, yüzümüzü ellememek bunlar ilk alınacak önlemler. Fakat virüse karşı çok etkin bir panzehir daha varmış. Siz de bahsettiniz bundan e, sıkacak. Alkol. Alkol biz de, evet. Bizde biz kolonya diye geçiyor. E, gel gör ki bu önlem açıklandığı andan itibaren kolonya satışları patladı. Fiyatları Yalnız artmadı yani stoklar tükendi e, Habertürk'ün karikatürcüsü Can Baytak bizi e, çok eski İstanbul'un e, Tarihli semtlerinden birinin Bu emirönün arka sokaklarına Götürüyor en azından beni e, Çünkü 1980'li Yıllarda özellikle Kaçak her türlü meta işte içki Sigara saat <gülüyor> ve hatta Hatta çocuk maması e, Bile e, Oralarda böyle gizlice satılırdı Tata kalesi katları. Efendim? Mal boru var mıydı? Mal boru var vardı, <gülüyor> kent vardı, ee, bir tane daha vardı. Salem. Salem. <gülüyor> evet, evet. O hanların aralarında sokaklarda gizlice e, bunlar satılırdı. E, viski satılırdı, ne bileyim, e, daha başka. bulunmayan bir ne varsa, bazı ilaçlar hatta falan. E, şimdi. E, Şeyin, can takım karikatümde de böyle bir nostaljik görüntü var benim için. Ee, adamın biri kara gözlüklü, yine kuytu bir köşede, pardesinin önünü açmış, iç ceplerine gizlediği e, bir takım şişeleri gösteriyor yoldan geçenlere. Ne şişesi bunlar? İşte e, adam konuşuyor zaten, limon var, lavanta var, eyusabri var, perece var. bir kişi pazarlama böyle oluyor. Yalnız dikkat, evet. e, bu, bu, bu şekilde pazarlanan ürünleri iyi bilirim. E, çoğunlukla da çakma çıkar. Yani benden söylemesi. Çakma çıkar, evet. Evet. Benim evet. de deneylerim olmuştur. Öyle mi? Evet, o o dönemleri yaşadık. Gerçekten 80'lerde, 70'ler, 80'ler 80 özellikle. Evet. Ee, Kolonya'nın dışında kapış kapış giden bir ürün daha var Hatta e, yok satan bir ürünmüş e, nedense Ben bunu nedenini de anlamadım Anlamlandıramadım ama bütün dünyada böyle Amerika'da, İtalya'da, Fransa'da e, Yani bilen varsa anlatsın lütfen e, Hadi Amerika'da veya e, Avrupa'da taharet musluğu alışkanlığı pek yok e, olabilir ama ...bizdeki bu tuvalet kağıdı toplama olayına... ...hakikaten aklım bir türlü ermiyor. Ben de anlayamadım yani, evet. Ee, şimdi bu şekilde düşünen de... ...tek e, biz değiliz. Toronto Star gazetesinin çizeri... E, ...Teo Mudakis... E, ...mahşerin dört atlısını resmetmiş... ...karikatüründe. Benim favorim bu, bu hafta. Kıyameti getirecek olan... ...atların üzerine... E, kurulmuş. O pelerinli korkunç görünümlü e, dört tane e, iskelet yaratık. Ellerinde kılıç ve işte oraklarıyla harekete geçmeye hazırlar. Fakat ilk üçü e, dördüncü atlığa tuhaf tuhaf bakıyorlar. Beyaz atın üstündeki ki e, bildiğim kadarıyla inanışa göre decal oluyor. E, Sonuncuya de. ki o da e, onun atının rengi solgun yine inanışa göre ee, o da salgın hastalığı Salgını e, temsil ediyor e, Deca soruyor Ya ciddi misin? Çünkü e, <gülüyor> O sonuncu Dördüncü e, şeyin attının e, Koltuğunun iki koltuğunun altında Bol miktarda tuvalet kağıdı Paketleri sıkışmış Fakat çok matrak bir karikatür gerçekten Evet, evet Hem Komik evet, yani. evet ve evet. sorguluyor aynı zamanda Amerika, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ara taharet musluklu tuvaletlerin satışa çıktığını biliyor muydunuz? <gülüyor> ee, bunun gerisinde <gülüyor> mutlaka <gülüyor> bir Türk müteşebbis vardır Bütün muhakkak <gülüyor> Yani tuvalet <gülüyor> tuvalet kağıtları tükeneceği için evet. böyle bir önlem almışlar bir, bir akıllı girişimci <gülüyor> İşte ee, budur ya ona sormak da... lazım. Ciddi misin diye soran olabilir yani. <gülüyor> ama ama iyi. Demek ki işte e, şerden neler doğuyor. Bakın görüyor musunuz? <gülüyor> evet aynen öyle. Piyasını... Kim derdi ki dünyaya temizlikte önce olacağımızı? Yani, Kolonya yani. ve taharet musluğuyla. İyi mi? İyi mi? <gülüyor> Gurur vesilesi. Neyse son karikatürümüzde geçecek olursak o da Japonya'dan geldi. E, sevgili dostumuz Norio Yamanoi. Yamano ee, herkesin beklediği soruya e, bir yanıt getiriyor. 2020 Tokyo olimpiyatları. Evet yapılacak diyor e, Norio. Şu evet. ki, bütün sporcular nasıl olacak? E, koruyucu bir tulum, eldiven, başlık ve maskeyle koşuyor. Ma <gülüyor> <Evet. gülüyor> Zaten Norio'da e, Tokyo 2020 afişini buna göre yeniden tasarlanmış. E, Olimpiyat meşalesini yakmaya giden atlet tepeden türna e, bu kıyafete bürünmüş durumda öyle koşuyor. E zaten eee Yunanistan'dan yola çıkan maskey de e, şey e, meseleyi de şey taşıyacak rahat. taşı. Maskeller de Öyle bir karar. ya yani taşımam olmayacak daha düz. Süper. Eee evet, ya yani bu corona vitesiyle bir etkinli, e, programı. E, ben Kararsız kaldım. Gerçi Yurda Gün ki zaman dışı bir karikatür ama onun da sergisi dolayısıyla hangisini seçelim diye yani bizim ee, Yurda Gün Göker'in sergisini iptal ettik. Ee, muhtemelen e, e, galeri de kapanacaktır. Ben e, mu Yurda Gün Göker'den e, yana kullanmak istiyorum. Açıkçası evet. e, e, e, yalıma zamansız yalıma bir karikatür. Doktorların da şu anda gerçekten gayretlerini ve nasıl bir tehlike içinde olduklarını çok güzel anlatan bir karikatür. Ben uyum ondan yana kullanmak istiyorum. Evet, ben de öyle. Gözdeş. İyi ee, itirazım yok ama benim gene de gönlüm kara borsa kolonyada da kalmadı değil. <gülüyor> İkinciliği ona verdi. Tamam. <gülüyor> evet, kaçar ya <kolonya. gülüyor> Bu korona özel karikatür programı oldu herhalde. İzler çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar, esenlikler diliyorum. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. İzler Özant ile haftanın karikatürleri.